1368 numaralı konu Hazreti Peygamber ve dört halife devrinde fetva verenler Peygamber zamanında üçü muhacir'den, üçü de ensar'dan olmak üzere 6 kişi fetva veriyordu. Muhacirlerden Ömer, Osman ve Ali, ensardan Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ve Zeyd bin Sabit